بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل ما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين مباته Artık kitabın sonlarına geldik. <gülüyor> Elhamdülillah. İki kitap kaldı. Bir kitabul usul ve kitabu şeray. Bunlar yani Şeyh Ali bin Khudair. Bismillah. Şeyden sonra ilave etmiş. Yani aslında yeni bir şey gelmiyor burada, ama daha meseleyi daha çok izah etmek için ve işin yani hakikatine hususen bir meseleyi daha çok izah etmek için. Çünkü ne öğrendik? Öğrendik ki dinde meseleler ne? Nasıl yani? Kusuri, meseleler, Hı. zahir meseleler ve hakikat meseleleri. Evet, içi yani ayrı, içi ayırman lazım. Dinde asli olan meseleler var. Bunun şeysi nedir? En bariz ölçüsü bir şeyin yani bir şeyin dinin aslından oluşunu ifade eden bütün rasullerin yani. ortak davetini yani konu olmuş olan meseleler dinin aslından olan şeyler. Bir özet ile yani bizim nasıl özetleyebilirsin dinin aslını örnek mi Diyor yani dinin aslı nedir dediğim zaman senin en özet cevabın ne olur? Dinin aslı en özet cevap La ilahe illallah Muhammedun ha. Resulullah Dinin aslı budur yani dinin aslı yani tabi şu zamanda <gülüyor> şu zamanda ve bu zamandan sonra yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sonra dinin aslını oluşturan La ilahe illallah Muhammed Resulullah yani tevhid ve yani ibadet tevhidi ve e risale Tevhidi e e dinin aslı bu bir kısım sonra Zahir. Zahir. şimdi şeyde de yani Has manada İslam'ı aldığımız zaman bu ammada manada İslam Öyle tabir edebilirsin. i̇slam am, bu ha, Bir de i̇slam Has Khas Şimdi o ilki Dinin aslı dediğimiz bu İslam-ül artı Yani zamanımızda muhammed Rasulullah. Resulullah Ama genel itibariyle Risale-i Tevhidi İslam-ül am Yani İslam-ül dediğimiz zaman Maksud nedir? Yani yani. Bizim Muhammed ve Resul Resulullah'a bir eserden sonra. Ha, ayo, bir sonra. Ha, onu da ikiye ayrı bölürse, ikiye bölmen lazım. Nasıl? Dinde beyan edilmiş olanlar, bilgiler, meseleler zahir ve hafiy. Zahir ve hafiy. Yani bir zahir, celil yani umumen bilinen meseleler. Bir de hafiy, ve yani havasın bildiği meseleler. Bunu böyle ayırt etmen gerekiyor oğı etmen lazım yoksa hakka isabet edemezsin. İsabet etme mümkün değil yani. Halbuki pekala niye böyle ayrı diyorsun? Çünkü yaratılış böyle. Tamam. Çünkü şeriat gerçekçidir. Şeriat daima gerçeklere hükmeder. Yoksa şeriat hayallere hükmetmez. Ve eşya yani gerçek hayat yani hayatta gerçek olan nedir? İşlerin hepsi tek tip olmayışı. Farklı farklı. Allah Azze ve Celle bu dini yani eşyayı umumen ve bu din din dini hükümleri ahkamı yani ister usulü olsun ister feri olsun ne mertebelerde beyan etmiştir, değil mi? Hepsini aynı derecede beyan etmemiştir. Mertebelerde beyan etmiştir ve o yani o mevzunun hususun o meselenin ne ile idrak edileceği de aynı değildir. Değişik idrak yolları da vardır. O zaman buna göre elbette sen o zaman meseleleri de ona göre ayırt etmen gerekiyor. Haşine o zaman zahir ve hafi ayırt ettik. Bu çok muhim. Kıstas olarak en, ba en basit kıstas ne? Yani... Zahir, Zahir ve hafi Zahir meselede en yani basit ölçü o havas ve amun eşit, eşit derecede bilmesi. Eşit bildikleri yani. Has ha, ha, hafi olan nedir? Havasın, havasın. sadece havasın. bilindiği. Yani avamın umumen bundan bir şeysi yoktur. Nasibi yoktur. Olsa dahi nedir? yani yani hadise vesaireye ulaşmıştır veya ayeti biliyordur ama ayetin içeriğini veya hadisin içeriğini, hadisin rivayet yollarını vesaire vesaire bunlara ulaşması yani zordur. Ulaşamaz değil ama ulaşması zordur. Genelde nasıl ulaşır bu tür meselelerde bu konulardaki ilme, bilgiye, zikir ehline sorarak. Zikir sorarak. Ha şimdi buna, bunun akabinde Kitabı Usul diyor. el kısm dokuzuncu kısım. Kitabı Usul. Usul kitabı. Tabi burada şimdi kastettiği usul, yani umumen ne istilahi manada usul, ve ne, ve ne de yani usulün bütün alanlarını, yani usul derken yani dinde usulü olan meseleler. Yani akait meseleleri. Onu da umumen kastetmiyor. Kastettiği aslen burada ne yani konunun devamında? Hafi meseleleri yani. Hafi, yani usulden olup ama hafi olan. Usulden olup hafi olan. Veyahut da asıl konu yani meseleler onu da temiz etmek için yani burada e, ne etmiş? Veyahut da bunu daha da çok izah etmek için e, burada müellif misalleri çoğaltmış. Ondan ibaret aslında. Şimdi bap diyor ki bab gale teala آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون إلى أن قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إن الله تجاوز الأمة الخطاء والنسيان صحب ابن حبان والحاكم وعمر بن عاص رضي الله عنه مرفوعا إذا حكم الحاكم فشتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فشتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه o zaman bu bahiyen bahis ne, neyle alakalı? Hafiyen <gülüyor> <gülüyor> yani iştihat, ha iştihat, iştihat çünkü iştihat ancak nerede mazerettir? İştihat <gülüyor> hafi meselelerde. tam iştihat evet. hafi meselelerde mazerettir. Ne demek iştihat? Yani kişi samimi bir niyet ile hakka isabet etmek için doğruya isabet etmek için ne diyor? Cükh diyor, çaba sarf ediyor. Ama doğru isabet, is, doğru isabet edemiyor. Tamam. Hata ediyor yani. yani Ayet de ona yani şahit getiriyor. Hadisler de ona şahit getiriyor. Hata ediyor yani. Yani ne, o doğru isabet etmek için çaba sarf ediyor. Lakin doğru isabet edemiyor. Hata ediyor. O zaman bu, bu cukdundan ötürü, bu çabasına ötürü nedir? yani hataya yanlışa isabet etti doğru isabet etmedi ama yine de Ecik. mazeretlidir hatta ne ecir sahibidir hatta ecir sahibidir, Ecik sahibidir. <gülüyor> ama bu şimdi hangi meselelerde işlemez bir asli meselelerde, asle, meselelerde asli meseleler işlemez zahir. ve de zahir meselelerde işlemez zahir meselelerde işlememesi mümkün işlemez niye çünkü mümkün onlarda şey açık ha, iştihad açık değil İçtihada açık değil. Yani, o mesele zaten içtihada açık değil ki. O şahri zaten apaçık beyan etmiş. Sana orada düşen sadece nedir? İtaat etmek tabi olmaktır. İçtihada etmen, onun yani orada doğru olan nedir? Onun için bir çabaya girmen gerekmiyor zaten. Zaten Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatı apaçık beyan etmişler. Abi, asli meselelerde niye içtihada maziret değildir? İçtihada mesele içtihada açık değil. Hatta Risaletle bir alakası yok. Çünkü asli meselelerde hüccet neyle kayım olur? Ha, akıl olur. Yani özeti akıllı. Akıl. Özeti ama tabii ne mana ehli sünnetin anlayışına göre akıllı. Ha, akıl yani misak, Evet yani misak ve fıtrat fıtratın üzerine yani fıtratı uygun yaratılmış olan akıl. Allah o zaman bahis ne? Hafî meseleler. Hafî meseleler. Dolayısıyla diyor ki ve قال ابن تيميه yani affedilmiş bir nerede? Fil-içtihat, içtihatta, fi'nawai'il mes'aleh Yani haberi ve ilmi meselelerde. Yani habere dayanan ha meselelerde. İlmi meseleler yani öğrenme yoluyla elde edilecek olan meselelerde. Onları bilmen ancak neyle mümkündür? Sana ulaşan haberle mümkündür. Ha şimdi eğer yani bu, bu muhim yani bir mesele çünkü şimdi eğer bir yer bir meselenin bilinmesi sana ulaşan habere bağlıysa Tamam yani sen bir meselenin bir meseleyi bilmen neye bağlı habere bağlıysa habere bağlıysa o zaman burada kaç yıl şimdi baştan Kaç mesele var oluyor? Habere bağlıysa o zaman birincisi o haber ne olması lazım? Yani ne etmesi lazım? O haber sana ulaşma, ulaşma. ulaşması lazım. Birincisi. O haber sana ulaşması lazım. Bu bak bir mesele. Ulaşmamış ise zaten haber sana ulaşmıyor. Yani ulaşmama durumu var. Ulaşırsa şayet o zaman bir mesele ne? Hangi yoldan Hangi sana ulaşıyor? Yolda? Yani o ulaştığı yol muttasıl mı? Yoksa munkate mi? Yani o haberin sahibine, sahibiyle sizin arandaki o senet muttasıl mı? Yoksa munkate mi? Muttasıl diyelim. Munkate değil. Muttasıl. Muttasıl o zaman hangi mesele var oluyor? O senedin ravileri. Tamam senedin ravileri. Mesela ravilerden raviler yalancı olabilir. Yani yalancılıkları sabit olabilir. Veyahut da yalancılıklarıyla, yalancılıkla itham edilmiş olabilirler. Veyahut da yalancı değiller. Veyahut yalancılık yalancılıkla itham edilmiş. Lakin de metruklar. Veyahut metruk değiller, zayıflar. Veyahut da zayıf değiller. Veyahut da zayıflar ama zayıfl zayıflıkları, yani zayıflıkları zayıftır. Veyahut da haklarını ihtilafa düşürmüş mختلف fi Ravi. ve o töhmete altına bırakılmış ama töhmeti sabit değildir. Ve birçok bak birçok mesele bu yani o sinir bu sadece bu ravi. Raviler yani. Ve ama ravilerde mesela bir karışıklık meydana gelmiş. Künyesinde ya da nispetinde. Ve ota raviler hakkında hani şey yok. Ravi mesele yani Hatta senedin ravileri hakkında konuşulmamış. Mesela diyelim ki senedin bütün ravileri sıkadır. Lakin o haberin, o haberde muhalif, gayri yani farklı bir haberi, o senetteki sıkı ravilerden daha sıkı olan raviler rivayet etmiş. Hepsi şimdi bu bu ihtimaller, bu mesele şimdi hepsi neyle bağlantılı? Ha, haberin senediyle var. Artı bir de haberin metni var. Metni şimdi sarih midir, delaleti değil midir? Eğer sarih değil ise o zaman bunun tevili var mıdır, yok mudur birçok mesele. Veyahut da o haber yani kaç yoldan sana gelmiş, o yollar içerisinde o haberin yani metninde Zahiri bir muhalefet düşmüş mü? Düşmemiş mi? Düşmüşse şayet bir muhalefet var ise o zaman o muhalefet gerçek midir? Yani hakiki midir? Değil midir? S sadece zahiri midir? Yoksa yani sadece yani senin vehminde yani hakiki bir muhalefet mi? Yoksa sadece senin vehminde bir muhalefet midir? Vesaire bak. Bunlar şimdi hepsine bütün bu meseleler hepsiniye bina ediyor? O ilmin o ilmin haberi oluşuna. O zaman sen şimdi eğer bir şeyi ancak sana ulaş, yani ulaşan bir haber yoluyla bilmen mümkün ise bir bir şeyi, o zaman bu elbette. Bak bütün bu şeyler bu konuda bu konu hakna var oluyor. Ha o zaman eğer şimdi bu haber eğer yani vurut yoluyla katı ise ve delaleti de katı ise, yani başka bir tabirle o mesele artık Zahir, Zahir ise şey. e, o zaman tamam o zaman o haber iştihada kapalı. kapalı. Ama eğer böyle değilse evet. e, o zaman elbette insan bu konuda hata edebilir mi? Evet. Hata edebilir mi? <gülüyor> o zaman insan bu haberin yani haberin bir yerinde hata edebilir. Mesela mesela şimdi iğer kişi bir haberin yani senedinde Abdullah el-Sunabih ile Ebu Abdullah el-Sunabih'i ayırt edemezse yani Yanlışlıkla Abdullah Suna Behi, Ebu Abdullah es Behi diye alırsa o zaman ne edecektir o Haberi? O zaman o Haberi Mursel diyecek. Ha Mursel kabul edecek. Tabii zannedecek. Ha tabiinden zannedecek. Mursel kabul edecek. Mursel kabul ettiği için Haberi evet, işletmeyecek. İşletmediğinin ötürüne edecek ya bu konuda sabit bildiği haberleri kıyasen hükm'e varacak. O Haberi işletmeyecek. Halbuki hata nereden geliyor? Ravi ismini. ismini karıştırmış, karıştırmış olmasın Ebu bu i Sunabihe Rahimullah tabiinden evet. hatta Resulullah sallallahu aleyhi vefatından çok kısa bir zaman sonra Medine'ye geliyor. Beş gün diyorlar hatta. Ama Abdullah i Sunabihe radul Anhu, sahabedir. Evet. Ya bak yani sadece yani senette bir ravi noktasında yani hata yapmasıyla insan hataya düşebilir. Dolayısıyla bu yani bu yani bu konularda diyor bak iihada açık olan ve haberi ha yani ilme bağlı ilim o konuyu bilmen ancak neyle mümkündür o haberin sana ulaşmasıyla mümkün o zaman Elbette insan bu bahiste Yani bu bu alandaki bilgilerde Elbette hata yapabilir bu mümkün olduğu için tam bu gerçek olduğu için hakikat olduğu için şeriat ne etmiştir buna Tamamlayın. Bunu affetmiştir. Ya, evet bunu itibar etmiş. Tam bu hali itibar ediyor. Yani şeriat çünkü bu gerçek. Haberin sana ulaşmasına bağlı. Bu haberin sana ulaşma yoluna bağlı. Ve o haberin senin anlayabilmene bağlı. Olduğu için esen beşer olarak insanlar farklı farklı. Dolayısıyla elbette bunda hata yapabilirsin. Bu hakikat yani. Ha bu gerçek olduğu için şeriat ne diyor buna? itibar ediyor. İtibar ediyor ve bunu kabul ediyor. Dolayısıyla diyor ki evet hafif meselelerde hata mazerettir. Ama diğer meselelerde buna itibar etmiyor. Çünkü orada hata yapma ihtimali yok. Hata yapma ihtimali yok. Kemeni tegade thubute şeyin lidilâleti âyetin o hadîh demiş. Ni, niçin? Çünkü bir şeyin bir şeyin sabit olduğunu ayet ve hadisten ötürü öyle itikad etmiş. Yani bir görüşe varıyor ki görüş yanlış. doğru isabet etmemiş. Lakin onun doğru olduğunu itikad ediyor. Niçin? Çünkü ayet ve hadis ona ifade ettiğini zannediyor. Kendince. Dolayısıyla öyle diyor. Sonra buna ne? Misaller veriyor. مِنْهَ السَّحَابَةُ الَّذ۪ينَ سَأَلُوا الرَّسُولُ سَلَى اللّٰلٰهِ سَلَّمْ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günde görecek miyiz diye sormuşlar. Felem yekunu ya'lemun onlar bilmiyorlardı. Emme li'annhum lem al ve Yani aslen yani Allah Subhanahu ve Teala ahirette görülmez demek nedir? küfürdür. Allah hani ahire, Allah ahirette ehli sünnetin eee ehli sünnete göre kim Allah, ahirette Allah görülmez derse kafirdir. Ama bu hüküm şimdi ne? Mutlak. Mutlak hüküm. Cins itibariyle yani. Bunu söyleyenler kafirdir. Lakin o o topluğun içerisindeki fertlere gelince o fertlerde orada işte o yani o muayyende o zaman işte manilere bakmak lazım. Manilerden birisi iştihad etmesi. İştihad etmesi. Yani i̇ştihad etmiş, tevil etmiş, hata etmiş. Bu o zaman ne onun tekfirini engeli olur. Dolayısıyla burada yani sahabe adıl anhum bilmedikleri için görecekler mi görmeyecekler mi Resulullah sallallahu aleyhi ve soruyorlar. Felem yakunu ya'lemun. Niye bilmiyorlar? Emme liennahum lem tablugul hadis çünkü ya daha sonra tabi bu. Yani hadisler onlara ulaşmadığı için zannu ennehu kadhibun ve ghalat. Ve o haberlerin sabit olmadığı olmadıklarını gördükleri için, kabul ettikleri için. Bu İmam-ı Teymi Rahim'in sözü. o مثlû mâ ca'a en selef Mucahid ve Ebu Salih mesela Mucahid ve Ebu Salih gibi seleften bazen gelen ennallâhe lâ yurâli qavli ilâ rabbihe nâzira tentadiru thavâbe rabbihe yani Mucahid ve Ebu Salih bu ayeti nasıl yorumluyorlar, tefsir ediyorlar? Diyorlar ki ilâ rabbihe nâzira yani o yüzler ne? Onlar beklerler. beklerler. beklerler. Allah'ın Azze ve Celle'nin yani Rablerinden gelecek olan sevabı beklerler. Şimdi aslen bu ayetin zahir inkar değil mi? Aslen ayetin zahir inkar. Vücuhun yevm-i izin nâzira ila Rabbihe nâzira O vücuh, şimdi ayetin zahirini aslında inkar ediyor bu tevil ile. Ama yani bu meseleler Umûmen yani hepsi habere bilgiye dahil olduğu için bu bahiste tevil etmeleri yani tevil ihtiyad edilmesi manidir. Tekfir yani mani. O men i'taka de en Allah la Allah azze ve celalin yani bir şeyi garipsem garipsemesi yahutta da Şaşır. ha, şaşırması diyor bu bunu bunun, bunun olmayışını itikad edenler. Çünkü demişlerdir ki yani bir şeyden ötürü yani şaşkınlığa düşmek, bir şeyi garipsemek ancak ne zaman mümkündür Cemsiz eğer o şeyi yani. bilmezsen. Yani onun meydana geleceğini bilmiyordun bir anda meydana geldi o senin acayibine gitti. De. Ama biliyorsan o zaman o seni şaşırtmaz. E o zaman Allah subhanahu wa teala elbette. Şaşırmaz. Şaşırmaz ne manada? Yani o şeyin meydana gelmesine ötürü. Garipsemez yani manada. Halbuki bu konuda naslar var. Mesela Safat suresinde yani şey kıraatinde, sahih kıraatinde İbn-i Mesud radül anhu öyle okumuştur. Mesela Kese'i kıraatinde de öyle okunur. Hamza kıraatinde de. Bel acibti ve eskharun yani şeyde asında lakin Kese'i kıraatinde Allah Azze ve Celle ve ta'acaballahu fi kavmin yedhulunul cennete fi selasil mesela hadiste var yani Allah Subhanehu ve Teala'nın ta'acub ettiğini ta'acub ettiğini ifade eden naslar var yani ama ve bu sıfat yani bu sıfat fiili sıfatı da Allah Azze ve Celle'nin ispat ediyor ehli Sünnet lakin bazıları bu Allah subhanahu wa taala uygun olmadığını zannederek bunda münezzeh olduğunu zannederek ve işte zaten hani bu isim ve sıfatlar veya sıfatların e, atıl kılınmasının zaten sebebi nedir? Aslen yani bidat fırkaları netmeye ne çalışıyorlar işin temelinde. Allah subhanahu wa taala tenzih etmeye çalışıyorlar. İşte mesela bunda bu taaccup hinde olduğu gibi Allah Azze ve Celle ta'cub etmez. Niye ta'cub etmez? Çünkü o kendi zanlarına göre o neyi gerektiriyor? Allah'ın Azze ve Celle'nin o konuda bilgi sahibi olmadığını yani cahil olduğunu gerektiriyor. Haşa. Dolayısıyla diyorlar ki bu mümkün değildir. Halbuki hem sahih karatta sabittir hem de hadislerde sabittir. Ee, sonra... O itaade, anne bazı ayetlerinde Kur'an'dan olmadığını zannet, zannetmesi gibi bazıları. Çünkü bazıları, o özellikle Sahabe döneminde bu çok vaki oluyordu ve bugün de mesela vaki oluyor. Değişik kıraatlerde yani şeyler, ayetler farklı tilavet ediliyor. İnsan onu bilmediği zaman diyor ki yani bu Kur'anı Allah'ın Aziz Oğlun indirmediği şekilde okudu mesela. Diyebiliyor. Bu da e, Kama Ankara Umar Radile Anhu Aleyhi Şam ibn-i Demiş burada. Tabi bu Hişam i̇bn Hakim. Yani bu Tabi İbn-i Timi Rahimullah'ın değil. Allah'ım burada Bunu şey ederken Yani Tensih edenler yanlış yazmışlar. Va bu da şeye güzel bir misal. Ha bu da güzel bir misal. Hişam İbn Hakim Radül anhu kim İbn Hizam ibni Huveylid el Esediy el Kureşi Radül anhu Hatice Radül anhu'nun yeğenidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Yani eskiden yani Beset önce öncesi yakın arkadaşlarından. Hani hatta geçenlerde Risale'de hadisi geçmişti. La tebe melekse indek hadisi hani. İşte o hadisin sahibi kimdir? Hişem değil. Hakim İbni Hizam. Hakim İbni Hizam. O hadisin sahibi Hakim İbni Hizem. Bu da onun uğrudur. Hişem. هشام ابن الحكيم، هشام ابن حكيم ابن حيزام ابن خويلد الأسد القرشي رضي الله عنه. هشام ابن الحكيم يعني بوردة يا زيد ابن هشام ابن الحكيم بو الكوفي در. هشام ابن الحكيم الكوفي بو رافيز در. متكلم يعني وزمان طابيري له. Mütekellimler Allah'ın azın ilmini muhtes olduğunu söyleyen hatta muşebbiheden yani. Muşebbiheden Allah subhanahu ve Taala'yı cisimlendiren işte et vesaire kemikten oluştuğunu falan söyleyen haşa. Muşebbih. Bak şimdi burada <gülüyor> yani bu kısa yani bu aslen şimdi bu Hişam İbnül Hakem kafir yani bu ittifaken. Muşebbiheden birisi. Hişam, burada şimdi Omar Radül Anhu ile Hişam'ın Hakim arasında bir şey geçmedi. Yani, mümkün de değil. <gülüyor> tamam, mümkün de değil. Yani o çok daha sonra yaşamıştır. Ama burada bak şimdi bu hata insan bilmediği zaman o zaman bu haber hakkında elbette yani hataya düşecek. Yoksa aslında bu Hişam i̇bn Hakim Radül Anhu, hani o meşhur Ömer Radül Anhu onu Kur'an okurken işitiyor namazda. Furkan suresini ondan sonra onu yakasını yapışıp Resulullah sürüpüle götürüyor. El mühim burada çünkü Ömer Radül Anhu onun okuduğu, tilavet ettiği surette, şekilde Ömer Radül Anhu o sureyi bilmiyordu. Dolayısıyla onun, yan, yani onun öyle okuduğunu di, duyunca onun kasten hatta işte hata en yanlış okuduğunu zannederek onu hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hatta zor sabrediyor. Yoksa namaz içerisinde aslında onu <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çekecek. El-Muhim Yani burada şimdi bundan ötürü elbette kafir ol yani zaten öyle bir durum da yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ona, ona, yani Hişam Hakim radıyallahu anh'un okuduğu surette onu öğretmiştir. Ömer radıyallahu anh'un okuduğu surette onu öğretmiştir. Ama velev ki insan yanlış okusa, mesela o zaman bunların ötüde doğrudan kafir olur mu? Hayır. Hayır. Ancak kast ederse yani, kasten tahrif ederse o zaman kafir olur. وَمِثْرُ اِنْكَارِ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ اَنَّ اللّٰهَ يُرِيدُ الْمَعَاسِ لِا اتِقَادِهِمْ اَنَّ مَعْنَهُ İnsallah, Yüpübü Zalik ve ırdahu ve yemurubhi. Aynı şekilde, selefe haleften bazıları Allah subhanahu ve Teala'nın maasıyetini, maayatı Allah Subhanın irade iradetmesini inkar etmişler. Demişlerdi ki, Allah Azze ve Cel Asla masiyeti ha, istemez iradet, yani meşiyetin dahilindedir. Ha, çünkü demişler, yoksa yani kendisine karşı maasıeti murad etmiş olur. Yani, halbuki mesele ne? Allah Azze ve Celle'nin iradesi ikidir. Bir, kevnidir. İki de şeridir. Tamamen. Allah Azze ve Celle şer'i iradesiyle elbette küfrü ve masiyeti murad etmez ama kevni iradesi dahilinde ister. Çünkü her şey ancak onun meşiyetiyle var olur. Ve küfür de, şirk de, bütün masiyetler hepsi sadece onun meşiyetiyle. Hiçbir şey onun meşiyeti dışında değildir. El-Muhim bütün bu mesele, şimdi bak, bu meseleler ne meseleler? Bunlar şimdi ahkam meseleleri mi? Yok bunlar hepsine yani akide bina eden mesele. Yani Allah'ın aziz isim ve sifatlarıyla alakalı meseleler. İşte kader meseleleri vesaire. Bunlar hepsine yani usuli meseleler. O tabirde usuli yani itikadi meseleler. Ama itikadi meseleler ne hafî meseleler. Hafî. Dolayısıyla hafî olduğu için bu bahiste iştihad etmek iştihadından yani iştihad ettiğinden ötürü hata etmiş ise o zaman manidir. Manidir, mazurettir. Ali raddül anunun sahabenin en faziletli olduğunu itikad etmesi. Neden ötürü? Çünkü tayr hadisini ya da tayr hadisini sahih sonnet için bu tayr hadisini bu kuş hadisi çok rivayet var. Bilmiyorum doğru hatırlıyorsam 50 küsur yoldan Allah'ım rivayeti ya 30 küsur rivayet yoldan rivayet ediliyor. Ama rivayetlen hepsi niye yani niye rivayet ediyor ulema? Onun yani uydurma olduğunu ispat etmek için. Bu da çok önemli. Yani mesela bizim imamlarımızın yani rivayetleri Birçok rivayete rivayet etmişlerdir senetleriyle, senetlerini ispat etmek yani senetleri zapt etmek için. Tamam yani o haber uydurmadır ve bu senetten gelmiştir. Ki insanlar yani o haberlerde şüphe yani fitne düşmesin diye. Ama tabii daha sonra bu yani bu şeyi, mesleği bilmeyenler zannetmişler ki yani o onu rivayet ettiğine göre demek ki onu itibar ettiği için rivayet etmiş veya da zaten yani haberini zaten senet ilminden ümmet umumen yani çok uzaklaştığı için sadece rivayet etmiş olması mesela İmam Hakim e, rahimullah Mustadrakinde bu hadisin birçok rivayetini yani değişik rivayet yollarından getiriyor. Şimdi İmam Hakim rahimullah Mustadrakinde birçok rivayetten birçok yoldan rivayet etmiş. O zaman <gülüyor> sadece hadisine diyorlar işte İmam Hakim Mustadrakına rivayet etmiş. Halbuki o zaten birincisi yani o hadisin sihatını ifade etmez. İkincisi İmam Hakim Rahimullah kendisi diyor. Bu Tahir hadisini kendisi soruyor. Diyor ki sahih değildir. Yani niye rivayet ediyor? Yani onun sahih olmadığını sabit ispat etmek için. Ha, o zamanlar buna ihtiyaç yoktu. Çünkü bu meslek yani ulema arasında maruftu. <gülüyor> Ama cehalet yani şey edince yayılmasıyla Elbette bu şeylerle kaybolup gitti yani cehalet arttı gitti. El-muhim bu Tayyip hadisi nedir? <gülüyor> bir bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kuş pişirmiş yani kızartmış bir kuş getiriyor. Tam Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle dua ediyor. Diyor ki işte yani en beşer arasında ehabbu halqi ileyke ve ileyye. Beşer arasında insanlar arasında sana ve bana en çok sevimli olan Kişiyi gönder. Onunla beraber bu kuşu yiyeyim. Daha işte kapı çalınıyor. Enes radül anhu. Zaten hadisinde Enes, Enes ibn-i Malik anhu. Enes radül anhu. O zaman Resulullah sallallahu sellem hizmetini görüyor. O da o duayı duyunca <gülüyor> diyor ki ya Rabbi işte bunun ensardan birisi olsun. Yani ensardan ya. Enes radül anhu. <gülüyor> Kendi kavminden birisinin olmasını istiyor yani. Kapıyı, kapıyı birisi çalıyor. Bakıyor ki Ali. Diyor ki Resulullah sen müsait değil. Sonra bir, bir müddet sonra tekrar kapı çalınıyor. Yine gidiyor bakıyor. Yine Ali. Anhu. Diyor ki Resulullah sen müsait değil. <gülüyor> sonra bir müddet sonra yine geliyor. Kapıyı içiyor. Bu sefer Resulullah diyor ki Ali İsa'sın ben kapıyı git kapı çalınıyor. Bak onu getir. yani içeri getir. Sonra işte Ali Anhu yine tabi. Ali radül anu geliyor işte onunla beraber kuşu yiyorlar. Buradan da yola çıkarak kimisi özellikle Şii taybını çok getiriyor. Diyorlar ki işte en faziletli sahabe Ali'dir radül anu. Çünkü duası neydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yani en sevimli beşer arasında en sevimli olanı bana gönder. Ama hadis yani uydurma. Ha, uydurma. Ya, ben de, ben de, ben de. Bizde yani yani evet. düşün yani ne ne şeylere başvuruyorlar yani böyle yani böyle bir haberle misin şimdi Ali'nin radu faziletini ispat ediyorsun yani çok yani sabit olan faziletleri var yani bu ne gerek var şimdi böyle bir hadisi uydurmaya ama hep kendilerine aslen yani o bütün o uydurmaların da hep kendi alehlerine yani hüccet oluşturuyorlar el muhim yani burada bu taair hadisi burada yere ve tıkaede, ölüsü mü öldükten sonra ölüsü mü ölüsü değil, ölüsü mü ölüsü değil, ölüsü mü ölüsü değil, ölüsü mü ölüsü değil, ölüsü mü Ha, onu inkar ediyorlar niçin çünkü ayet neyi delalet ediyor herkes kendi yaptığıyla hesaba çekilecek onun onda bir e, bir suçu yok yani insanların kabrı etrafına toplanıp orada işte ağlamaları sızlamaları vesaire ama tabi ne zaman ondan azap edilir eğer o buna vesile olmuş ise veyahut da olacağını biliyor engellememiş ise gücü nispetinde yani biliyor, benim vefatımdan sonra insanlar bir da ailem, akrabam etrafı, kabrin başında toplanacak. İşte belirli bidatları vesaire şirkleri yapacaklar belki. Biliyor. Ama bunu engellemeye çalışmıyor. Ha belki gücü yetmez. Gücü yettiği kadar engellemeye çalışıyor. Engellenmiyor. Ondan ondan ötürü mükellef olmaz. Ama yer engellenmesi <gülüyor> o zaman da yine e, mesul olur. Mesul olur. وقد ان من جسل العدو او غضب لبعد المنافقين انهم منافق كما حصل لعمر واسيد بن ان من جسل العدو يعني الله هم Bundan ötürü onun, bu amelden ötürü onun munafık olduğunu ve ondan ötürü de onu öldürmek istediğini veyahut Usaid ibn Hudayr'ın munafıklara öfkesinden Allah-u Alim. El-Muhim bu da yine ne? Yani bu meselelerde insan hata edebilir, iştihad ederek hata edebilir ve doğruyu isabet etmeyebilir. Bundan ötürü mazurdur. Babu Tain Rhamallah, in nüklei, ibn Tamim Rhamallah, in nüklei, in nüklei, in nüklei, in nüklei, in nüklei, in nüklei, in nüklei, fahm hujjeya itibarı ediyor ama nerede itibarı fil umuri lati takhfa ala kesir minen nas yani hafi meselelerde evet hüccet fehmine hüccetin fehmedilmesine evet. itibarı ediyor yani ona dikkat ediyor ve leysa fiyame munakaza lit tevhid. birincisi tevhide bir tezat bir muna bir nakız yok ve risale yani tevhid ve risale tevhidul ibadet ve tevhidur risale bağsında bi bir nakız, yani bir, bir, bir noksan da bir ifsad edecek bozacak olan bir sebep yok ise. Kel cehli bazı sıfat. Yani mesela ne de? Mesela sıfatların bazısında cahil olması gibi insanın bunlara yani bu hususlarda İmam-ı Rahimullah diyor ne? Hüccetin fehmedilmesini itibar ediyor. Ne demek hüccetin fehmedilmesi? Yani burada bu bağlamda yani onun anlaması yani şüphelerin kalmaması manasında. Ve قال Abdullah ve <gülüyor> İbrahim ibnü'ş-Şeyh İbnü'l-Latif ibnü's-Suhman ha bu daha önce çok geçmişti. Bunu böyle tekrar ediyor. Sonra ne diyor? Ve قال Abdullah Latif قال ابن تيمية رحمه الله in men fi usulid-din ve asarra ve anada yekfur bil-icma. Hmm. evet. Yani usulü dinde diyor İmamet-i Rahimullah kimi hüccet ulaşırsa sonra ama ne der ısrar eder ve inatlaşırsa yani terkinde muhalif davranmasında yekfuru bil icma icma ile kafir olur ve inne me yatawaqqafu fi men lam taqum alil Kimde ancak tevakkuf edilir hüccet kendisine ulaşmamış olanı ve lem yablu delil. delil ve hüccet kendisine ulaşmamış olan da hücret kayma olmamış deli olan da onda yani durulur. Ve قال Abdullahiyyif, wa mālūmun anna man kafar al-Muslimīn li mukhalfatir rā'yhi wa hawāhi k al khawarj wa rafḍat wa rafḍatī, ou kafar man axta' fil Man al li wa Sadece muhalefetten ötürü yani. Kel khavaş ve rafıza av keffara veyahut da men akhtaa fil mesel iştihadiyeti usulen av furuan. İster o mesele usulden olsa yüzden furuden olsun ama iştihada açık. Yani khafi. O zaman burada hem birincisi usulü meselelerde de zahir ve kafi meseleleri oranı ispat ediyor. İkincisi usulde de hafi ise o zaman orada da yine ne? Hata etmişse, iştihad etmişse, hata etmişse o zaman tekfir edilmez. Çünkü ne diyor? مبتدعun, dallun, "O kaffara men fi'l ve dalun muhalifun lima alayhi ummetu huda ve meşayihüd O nedir? O sapmıştır ve imamlarımızın ve <coughs> şeyhlerin yani ulemanın kibar ulemanın e, yoluna muhaliftir. بَابُ مَنْ جَهِلَ بَعْضَ صِفَاتِ وَالْاَسْمَيْ لِلَّهِ تَعَالَى Sifat, yani isim ve sifat bahsi, yani isimler ve sifatlar. Bunlar ne hangi, e, bu manada hangi bahse dahil edilir? Khafi mi, zahir mi? Yani zahir aslen, ha, çünkü Kur'an ile beyan edilmiş, lakin teferruatı, tafsilatı khafi. Tafsilatı hafi. Ve o isimlerin yaygınlığı bakımından da. Yoksa aslen, yani isim, Allah'ın azıbın isimleri sıfatlarsın, zahir. Ha çünkü Kur'an'da apaçık beyan edilmiş. Yani hem vuruden kat'idir, hem de delaleten kat'idir. Lakin, bir yani o isimlerin yani kendi içerisinde tafsilatı, teferratı yani hakikati o yönden hafidir. Artı, yani yaygınlığı, ha, halk arasında yani mana itibarı nasıl yayılmış? hangi manada yayılmış o bakımdan ee, insanlar arasında cahil yani bilmedikler bir meseleye dönüşmüş. On Ebu Hurayra taradul anhu marfuan fer racul allazi kalle lehli iza anamtu fa harikuuhum muttefequn alayh. Bu şey hadisi kudret hadisi. Türkçesiyle ne? Gül hadisi diyorlar. <gülüyor> Hı. Hmm. Hadisul çünkü bu hadiste hadis bir mutefekun aleyhîn İmam Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Ve bir adam e, ne diyor? Ve lem yesm biyak. Evet. Hı. Ve hadiste aslında lem ya'mel hayran kat. Ya da bir rivayette lem ya'mel haseneten kat. O diyor ki ailesine izamat yani kendisini kastederek onu yakın." Çünkü niye? Çünkü korkusu ne? Çünkü Allah yer ona ona yeri e, karşı yani onu diriltmeye muktedir olursa ha, muktedir olursa o zaman yani onu alemde hiç kimseyi azap etmediği azap edecek. Hmm. Dolayısıyla yani buna hadif kudra denilir. Çünkü bu kişi aslen ne diyor? Yani şimdi nerede deli getiriliyor? Deniliyor ki bu kişi şimdi ne etti? Allah'ın azze onu diriltme kudretini inkar ediyor. En azından o kudrette şüpheye düşüyor. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın yani bu e, Allah'ın azîz hüccetinin isim ve isimler, sıfatlarında şüpheye düşme veyahut da inkara inkar etmek nedir? Küfür. Küfürdür. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> bu şahsı tekfir etmiyor. Demek ki o zaman ne? Yani bu bahiste cehalet mazarettir ki zaten doğru olan o isim ve sıfat bakısında. Zaten cehalet mazerettir yani. Ama tabi bunu deli getirenler bunu umumen bütün yani şirk bahsine yayıyorlar. Şimdi el-Muhim diyor ki bu bizim bahsinin bağlamında قال ابنه Abdülberk rahimullahi fe ta'lika ele innehu cehile ba'da sıfat yani o bütün Allah'ın azze ve umumen kader olduğunu inkar etmiyor. Allah azze ve muktedir. Zaten ondan ötürü onu yapıyor. yani Eğer şayet beni diriltmeye muktedir olursa o zaman beni çok kötü azap edecek. Alemde hiç kimseye azap etmediği azap edecek. Dolayısıyla kendini yaktırıyor. Zannediyor ki eğer böyle kendimi yaktırırsam ve külü de denizde dağıtırsam o zaman ne olacak? Yani Allah Azze ve Celle beni bu şekilde diriltmeye muktedir olmayacak. O zaman ne diyor? İne cahil bazı sıfat. Yani o sıfatın külliyen inkar yani külliyen inkar etmiyor. Ne diyor? O sıfatın bazı tafsilatlarında cahil. cahil. Ve قال من جهل بعض الصفات وآمن بسائرها لم يكن بجهل البعض Ve Onun bazısını inkar etmiyor, yani bilmemesiyle yani kimisine ispat ediyor, kimisini bilmediğinden ötürü yani kabul etme inkar ediyor. Bundan ötürü kafir olmaz. Li'enne'l küfre men ânade lemen cahil. Çünkü küfür nedir? İnattır. Yoksa bilmemezlikten değiller. Tabii şimdi bu bilmemezlik lemen cahil her alanda mı? Hayır. Her alanda değil. Ama niye isim ve sıfatlarda evet cehalet mazerettir. Çünkü isim ve sıfatlar ancak neyle sabit olur? Evet. Haberle sabit olur yani haberle sabit olur. Yani hiçbir yani akıl Allah'ın azze ve isimlerini, sıfatlarını bilmeye muktedir midir? Hayır. Hayır, akıl bunu muktedir değildir. Ak akıl yani Allah azze ve hücc'u isim veremez. Yani Allah Subhanahu ve Teala yani onun o sıfatlarının tafsilatını vesaire belirleyemez. Ancak akıl ne neye, neye muktedirdir? Yani o çevresine bakarak kıyas yoluyla yani ha, eşyaları birbirine kıyaslayarak, onu inceleyerek ha, ne edebilir? Yani bu alem, bu yoktan var olamamış. Yani var olmuş olması mümkün değildir. Bunu birisi yaratmış olması lazım. Ve o yaratan da her şeyi yarat, yarat, yaratmıştır. Çünkü her şey birbiriyle bağlantılı. O bir olması lazım. Çünkü bir olması o zaman bu düzen durmaz. Çünkü tecrübeyle malum, Biliyor, akıl biliyor ki eğer bir yerde 1-2-3 bir, yani birden fazla hükümdar olduğu zaman o zaman orada düzen olmuyor, düzen bozuluyor. Yani bunların hepsine akıl muktedirdir. Lakin bunun ilerisine Allah azze ve celle Allah ismini vermek Arrahman, Arrahim isimlerini vermek veyahut da o isimlerin teferruatını belirlemek buna muktedir değildir. Bu ancak haber yoluyla sabit olur. Dolayısıyla elbette bir insan haber yoluyla sabit olan bir bilgide hata Edebilir. Dolayısıyla isim ve sıfatlar da umumenne cehalet mazerettir yani. Ne dedik? Ve hâzâ qavul hâ... Ondan sonra diyor ki bak İbn-i Ve qal men cehile ba'da sıfati ve ameli bisairiha lem yekun bi cehlel ba'di kafiran li annel kufra men anada la men cehil. l من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتاخرين يعني بوالزمان كم بتم تقسيم علماء وقال إن بعض الصحابة وذكر أسماءهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم مستفهمين عن القدر <تصفيق> فلم يكونوا بسؤالهم أن ذلك كافرين ولو كان لا يسعى جهله لعلمهم ذلك مع الشهادتين وأخذه في حين إسلامهم. Yani bazı sahabene kader hakkında sormuştur. O zaman yani bu su suallerinden ötürü elbette kafir olmamışlardı. Çünkü eğer şahit onların bu bahiste cahil olmaları yani kabul edilmeyecek bir durum olmuş olsaydı eğer bunu bilmemeleri onlar için makbul olmasaydı لَعَلَّمَهُمْ ذَيَلِكَ ma شَهَادَتَيْن Şehadetle beraber öğretirdi. Şehadetle beraber öğretirdi. <gülüyor> Ama kader baksini, kader baksini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, her ayrıntısıyla yani Müslümanlara izah etmemiştir. Yani öğretmemiştir, öyle diyelim. Eğer öyle olmuş olsaydı o zaman neye değer ederdi? Bunu herkes bilmesi lazım. وقال ابن تيمي رحمه الله في قول طائفة من أهل الكلام إن الصفات إن الصفات الثابتة بالأقل هي التي يجب الإقرار بها ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع فأنه تارة ينفونه وتارة يتأولونه أو يفوضونه وتارة يثبتونه أولا الكلام أهل يعني إيمان وكفر ispat ederken e, bidatından bahsediyor İmam-ı Allah Rahimullah. Kelam ehli, yani akli sıfatları, akılla sabit olan sıfatları ispat ediyorlar ve diyor onu ölçü kılıyorlar. Diyorlar ki, yani bu akli sıfatlar ölçüdür. Kim bunları ikrar ederse, tamam işte o mümindir. Kim ikrarı terk ederse, işte o kafir olur. Bihilafi methabete bissemme ama yani haberle sabit olmuş olan isimleri ve sıfatları ne diyorlar? Te'rutun el-funuhu ediyorlar. O te'rutun tevil ediyorlar. Av yufunu tevfiz, tevfiz ediyorlar. Yani Allah azze ve celle hem yani hakikatını ha yani hem onun zahiri hakikatını hem de batını hakikatını ne diyorlar? Allah azze ve celle tevfiz ediyorlar. Yani havale ediyorlar. Bu da bidattır. Ha. bu sahih değil ehli sünnet nedir? Yani e, isimlerin ve sıfatların batınını, batını Allah a azze ve Celle havale ederler. Yani, Hakikatını yani. Lakin zahirini ispat, ispat, ispat ederler. O zahirini ispat eder. Yani zahir ne demek? Yani o sıfatın lûgaten manasını ha. Evet. Medlulünü ispat ederler. Ama onun keyfiyetin yani, hakikatini ne demek? Keyfiyeti. Keyfiyeti Allah azze ve celle bilir sadece. Ama eğer Mete, Allah azze ve keyfiyetini bize açıklamış olsaydı onu da i̇spat, ispat, ispat ederdik. Onu da ispat ederdik. <gülüyor> <gülüyor> ve taraten yuthbituna lakin yece'alûne l-imâne vel kufrı muta'alliqan bes sifatil akliye. Ha, orada. Yani o akli sifatlara bağlıyorlar. İman ve küfür. Ki, i̇man ve küfür neyle, neye bağlı olması lazım? Haberi evet. Sema'i delillere çünkü iman ve küfür ancak neyle var olur ne zaman var olur iman ve küfür ismi esasen risalet sonrası risalet oluşmasıyla fehaza la asle lehu en selef al-ummeti ve ummatiha iz iman ve el huma min el ahkam allati tathbutu bi'r risale ve bi'dilleti şer'iyyati yumayizu beyne'l mu'min ve'l kafir la bi mujarati'd dilalati'l akliye. قال abu بطين أنا تكرر أين سؤزه؟ قتيل مش. <تصفيق> إن الكلام رحمه يدل على أنه يعتبر فهم هجت في الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناورة توحيد ورسائل جهلية بعض صفات باب أو باب لا يكفر أهل باب لا يكفر أهل البدع الملتزمين للتوحيد والوحدانية التاركين للشرك والتعطيل fil meseleleri hafif ya. Eğer kem yekzibu Bu babtana alalım bunu bir saniye Bugün biraz erken çıkmam lazım. Ve la yukeffir ehlu'l bid'a bidade ehli tekfir edilmez. Ama hangi tekfir bidade ehli tekfir edilmez? El mülteziminel tevhid ve'l vahdaniyet. Tevhid ve vahdaniyet'e bağlı, mültezim olanlar. Onlar tekfir edilmez. Yani dinin aslı kendisinde mahfuz olan اَتَّارِكِينَ الْشِرْكِ ve فِي fil الْخَفِيهِ Ondan sonra nerede? Yani şirke girmemiş, dinin aslı sabit, mahfuz olan hangi meselelerde? Hafi meselelerde. Ha, hafif meselelerde. Onlar tekfir edilmez. Ama burada da yine ne, nereye kadar, ne zamana kadar tekfir edilmezler? Hafi meselelerde de اِذَا لَمْ bu oyu يُعَانِلُوا Yalanlamazlar veyahut da o bidatlarına küfür mahiyetli olan bidatlarında yani ısrar etmezlerse inatlaşmazlarsa. O' fi'l Buhari en Umara radıhunu fi kıssati Abdullah el mulakabe yani bu içki <gülüyor> içki mübtelası olan ha himar Abdullah felem yulid fi şurbi iştinen ötürüne celled edildiğinde kale raculun min al el فقال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَا تَلْعَنُّهُ فَوَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اِلَّا اَنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ Bunu şimdi niye şahit getiriyor? Yani bu Abdullah yani e, masiyet işlemiştir. Lakin yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o lanet, ona lanet okulmasını yani lanet nedir? Tazib Taziptendir. Yani o tazip edilmesini yine de yani o manada tazip edilmesini istemiyor. çünkü diyor. Allah ve Resulü'nü seviyor. Ha şimdi burada yani bab bağlı, da, bağlı dahilinde şahit nerede? Çünkü Abdullah neydi? Aslı. Aslı Müslüman. Aslı Müslüman. Aslı Müslüman. Ve içtiği içkiden ötürü üzerine had cezası da <gülüyor> uygulanmış. Dolayısıyla buna ilave bir tazip de <gülüyor> gerekmiyor. Dolayısıyla lanet okunmasını men ediyor. Burada Allah, yani Allah ve Rasulünü sevmek bu yani ne manada Allah ve Rasulünü sevmek? Hayva! Ha, ziyade ile ha, Ziyade ile, o ziyade sevgi de kendisini gösteriyor. Zahir olmuş. Amelinde işte ittibasında vesara. Şimdi tabi böyle bir adam niye içki içiyor? İşte bazı insanlar, bazen işte nefis e, boyun eğmiyor. Dolayısıyla çok salih de olabilir belki, çok işte burada Allah ve Resulü seviyor yani. Ve bu sadece bir standart. Yani insanlar arası yaygın bir sevgi değil. Yani ziyade bir sevgi. وَقَدْ اَجْمَعَ السَّلَفْ عَلَى عَدَمِ تَكْف۪يرِ مُرْجَةِ الْفُقَحَةِ Mesela, مُرْجَةِ الْفُقَحَةِ Tekfir etmemekte ulemaya icma etmiştir yani. Halbuki aslen, yani, مُرْجَةِ الْفُقَحَةِ Sözü, belki tafsilatında, bazı nasların inkarını ha gerektiriyor ama tekfir etmemişlerdir. O fi zemen Ali radıyallahu anhu icma alâ adame tekfîl aynı şekilde hariciler de ama yine de tekfirlerinde tekfir edilmemelerinde icma etmiştir ulema. Yani sahâbe radıyallahu anhum ve icma selefû alâ tekfîr-i ama Muattilanın mesele tekfirinde icma etmişlerdir. Ve cehmiyeti ve kadariyetil münkerine le ilmullahi ta'ala ve ehlin hululi ve ittihat. Onların da tekfirinde icma etmişlerdir. Çünkü bunlar pekihle şimdi murciyetül fukaha ve khavaric de onlar da bidatçı muattila yani şeyden cehmiyeden muattila olan ve kaderi olanlar Allah'ın ilmini inkar edenler veyahut da işte hulul ve ittihat ehli. Bunlar da bidat ehli. Pekala onların tekfirinde icma ediyorlar ama diğerlerin tekfir edilmemesini icma ediyorlar. İkisi de bidat farkası. Hı. Şey nerede, fark nerede? Çünkü birilerinde dinin aslı hala var. Ayva. çünkü haricilerde, ha, haricilerde murzatül fukahada dinin aslı sabit ama bu muaddila farkasında bunların dinin aslı bozulduğu için onları tekfir ediyorlar. Aynı şekilde hululcularda, ittihadçılar, vakti vücutçularda yani dinin aslı bozulduğu için tekfir ediliyor. Hı. Yoksa sadece bizat ehl-i olduklarını değil. Sonra قال Şeyh Abdullah Tife Minhaj heci tesis. ''Berdema an qâideti ibn fi meselete tekfir ehl-el-ahvâi ve bida'i ve tefsîle fihim.'' ''Kale fetebeyene bihâza muradu şeyh.'' Yani ibn-i rahimullah. ''Ve fi Yani burada İmam-i taymiyir rahimullah ne diyor? bu bidat fırkaların tekfiri hususunda ne zaman tekfir ediyor ne zaman tekfir edilmez bir kaide bir ölçü beyan ediyor ve diyor ki Şih Latif burada ne belli oluyor yani o kaide nerede işliyor ennehu fî tavâife mehsûse yani mehsûse bazı özel fırkalar belki, belki o özel fırka ne manada yani dinin aslını, dinin aslını bozmamış ve bidata düştükleri meselelerde hafî meseleler tam onlarda tekfire gidilmez. Ama eğer o bidat fırkası dinin aslını bozmuş ise veyahut da düştüğü bidat dinin aslından olan bir mesele. Zaten onun için dinin aslını bozmuş oluyor. Veyahut da zahir bir mesele ise mesela. O zaman bunda ne? O zaman eğer tekfir gerektirirse tekfire gidilir. وَاَنَّ الْجَهْمِيَةَ غَيْرَ دَخِلِينَ Yani mesela cehmiyeler bu kaideye dahil değil. Yani onlar ne? Kafir olur. Tabi cehmiye fırkası mutlak itibari. Ama cehmilerin arasında dinin aslını korumuş olanlar yok mu? Var. Mesela dinin aslını korumuş yani de neticede hepsi aynı değil. Allah'ın ismi ve sıfatlarını külliyen inkar edenler de var. Ama tevil edenler de, ispat edip tevil edenler var. وَكَذَٰلِكَ الْمُشْرِك۪ينَ وَأَهْلَ الْكِتَابِ Aynı bu şekilde müşrikler kitap ehli. Yani bunlar da İçtihad etmişler, hakka isabet ettiklerini zannediyorlar. Lakin hakka isabet etmiyor, şirket düşmüşler. Bundan ötürü yani şimdi hata ettiler, içtihad ettiler. Dolayısıyla yani mazurlar denilir mi? Hiç kimse demiyor. Yani kim kitap ehlini tekfir etmiyor? Halbuki kitap ehli de yaptığını içtihad etmiş ve hata etmiş. Yani. Ama yine de mazur değil. ne dedik. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> qâide, onlar ne bu girmezler. Innehu, yani İbn Teymiyye rahimehullah mena muhtinin ilhaqını asnaf bu kâfir bid'at fırkalarına girmesini men etmiştir diyor. Men <gülüyor> yani imanın genel asıllarında nedir? o muhtet o hata yapan ne diyor o fırkalardan ayrı düşüyor. Yani onlar gibi dinin aslını bozmadığı için onları ilhak etmiyor. O ictihad eden de yine o asli meseleleri de onların yolunu izlemiş olsaydı onu da onları ilhak ederdi. Wa hadha hu kavluna bi aynih. bize bizne söylü. Fe innehu iza baqiyat ma'ahu usulul iman ve lem yaqa minhu وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره ولا نخرجه من المله وهذا البيان ينفعك فيما ياتي من التشبيه بان الشيخ لا يكفر مختي ولا مجتهد وانه في مسائل مخصوصه Evet yani ölçü burada ha. Yani bidat fırkası ve bidat ehli. Mesela bidat fırkası diye bir bidat fırkası dinin aslını bozduğundan ötürü ha, ne denilir? Tekfir edilir. Velev ki yani dinin aslını bozmuş ise ama dinin aslını bozmamış ise ve onun iştihadı da ya da yaptığı hata düştüğü bidat da yani dinde hafi olan bir mesele ötürü ise o zaman bundan ötürü tekfir edilmez. Mesela diyelim ki yani şu o bir mesela o fırkanın içerisinden yani fırka itibarıyla böyle dinin aslı bozulduğu için tekfir ettiğin mesela bir fırkanın içerisinde efraattan bazıları dinin aslını bozmamış Olabilirler. Onlar yine ne zaman ne O zaman o fertler o fırkaya ilhak edilmez. İlhak edilmez. Yani bunu birçok şeyde bu çok muşkil yani Müslümanların nazarını bozan çok muhim bir şey. Yani Çünkü fırka mesela yani tabi olduğu fırka İslam'ı bozmuş. Tamam İslam'ını bozmuş. Mesela işte Türkiye'de. AK Parti'ye oy verenler gibi. Şimdi AK Parti fırka itibariyle İslam'ın aslını bozdu mu? Bozdu. bozdu. İslam'ın İslam aslını bozdu. Dolayısıyla o fırka kafir bir fırka. O fırkanın ferdi olan efradı yani onlar da aynı fırkan hükmünü alır. Lakin mesela şimdi o efradın arasında kimisi var mesela onlar aslen o yani fırkanın yaptığı hani dinin aslını bozduğu sebepler onda yok. Yani dinin aslını bozmamış kendi şeysinde ama başka yani iştihad ederek mesele işte şeriatı getirecekler gibi. Veyahut da bunlar şeriatı getirmeyecek ama mesela kimisi de öyle düştü şey diyor, iştihad ediyor. Diyorlar ki AK Parti şer iştihadı e şeriatı getirmeyecek lakin AK Parti şeriatı getirecek olanların önünü açacak. Dolayısıyla onları desteklememiz gerekiyor. Mesela diyor. Ha şimdi o AK Parti'nin menhecini benimseyen, onun parti programını benimseyen, tasdik eden ve onun yani bizzat destekçisi olanla bu ikincisi içtihadında aynı olur mu? Aynı. Hayır aynı değil. Aynı değil çünkü ilki zaten dinin aslını bozmuş. Yani o partinin o yani şeysini menhecini benimseyerek ama ikincisi zaten menhecini benimsemiyor. Tamam dinin aslını bozacak olan sebepler zaten onda var yani meydana gelmemiş. İhtihad etmiş. İhtihadını İsa ya zaten ihtihad yani hata etmiş. Tamam ihtihadı hata etmiş. isabet etmemiş. Lakin o iştihad onun için mani olurâ tekfirini يعني وأنه في مسائل مخصوصة يعني هو خفي مسائل مسائل مخصوصة خفي مسائل دقيق مسائل هار بمسائل ده ونقل القاضيات في الشفاء عن, عن القاضي أبا بكر يعني المالك رحمه أن مسائل أن مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوقة وخلق الأفعال والبقاء الأعراض والتولد وأشباهه yani bu meseleler dakik meselelerdir. Ve bu meselelerde tevilciyi tekfir etmemek diyor. Bu daha açık olan izleysel cehl bir şeyin minha cehlun billahi teala ve la ecmel muslimuna ala ikfari men şeyin minha. Çünkü bunları bilmemek, hepsini külliyen bilmemek ya da inkar etmek manasına gelmiyor. Yani İdlayse el cehil, bir şey minha yani o bu mesellerden bir cüzi yani tafsilatta bir şey bilmemek, layse bu nedir? Ce, Cehilun bille Allah Azze bilmemek yani onu bilmemek hiç bilmemek tabi Allah Azze hiç bilmemek o nedir? O ihtilafsız insan İslam'da yani zaten Allah'a hiç bilmemek insanı asli itibariyle kafir kılar ha. Dolayısıyla bu böyle değildir. Yani tefarattan bir şey bilmemek elbette onun hepsini bilmemek gibi değildir. Dolayısıyla Allah'ın Azze ve Celle'nin sifatlarından, ister bu zatiy olsun ister efalinden olsun bazı cüziyatı bilmemek hepsini bilmemeyi yani Allah Azze ve Celle bilmemeyi gerektirmez. Walla ejmal muslimuna ala ikfarim an jahila şeyil ve Müslümanlar diyor ondan bazısını bilmeme hususunda icma etmemişler. Ali ibn Taymiyyah لما تكلم عن بعض şöyle İbn demiştir: "Anil meşayhi min ehli'l-ilm fi ma munkar." Yani aslen alim yani şey mustakim birisi. Ama sözlünden bazılarında yani hata munkar bir hata vaki olmuş. Fe aslul imani billahi ve resulü iza kâne thâbiten. Şimdi bu. Eğer o kişide imanın aslı yani o da ne yani Allah ve resulünün imanı aslı sabit ise gufireli ahadihim khatta'uhu lezî akhtâ'u be'ad iştihadihi. O iştihadından sonra hatasını affedilir. Çünkü kendisinde imanı aslı sabit. Ama tabi şimdi bu kim için geçerli diyor bak eee anlım meşayih'i min ehli'l-ilm'in lazina lisanu yani aslen doğru sözlü, مستقيم bir şahsiyet ama bir meselede hata etmiş yani. Hata etmiş. O hatası da aslen bekün imanını belki bozabilecek bir durumda. Ama mesele bir hafi olduğu için, ihtihadı açık olduğu için ihtihadına da isabet etmiş, hata etmiş. Ve umumen yani ha Allah ve Resulüne imanı sabit Teferatıyla yani. O zaman kendisini affedilir diyor. Ve kâle fîmân keffâra kulle mubtedâin. Bütün bidatçıları tekfir edenler hakkında da şöyle demiştir. İnnel müteavwilellezî qassâda mutabâta rasûl sallallahu aleyhi ve sellem lâ yukeffâr ve lâ yufasak idâştâhedefe akhtâ ve hâzâ meşhurun inden nâsı fil mesel Yani burada şimdi bu tevil cinâh Resulullah sallallahu aleyhi ve Yani bu aslında samimi. Tamam? Samimi. Yani aynı Abdullah bin Himar gibi Allah azze celle ve Resulünü seviyor ve itiba etmek istiyor. <gülüyor> Böylesi diyor la yukeffir ve la yefsak. Yani tekfiri, hatta tefsik edilmez. İhtiyadı, ihtiyadı fehhta ve ihtiyadı sebebiyle hata ederse tabi bu şimdi umumen mi? Bütün meselelerde mi? Yoksa hangi meselelerde? Hafi meselelerde. Ha i̇şte burada da yine şeyin önemi görüyorsunuz. Yani alimin sözü nedir? Yani mücmel olan sözün neyi arz etmen lazım? Muhkeme. Mücmeli muhkeme. Bu yani tefsirde böyleyse o zaman nasıl beşer sözünde böyle o? Yani Allah'ın azze ve kelamını Resulü Aleyhisselatü'nün kelamı ne diyorsun? Mucmeli muhkeme arz etmen lazım. Elbette beşer sözüne yani ulema sözünde mucmeli muhkeme arz etmen lazım. Yani şimdi burada diyor ki yani genel itibariyle tekfire tefsik edilmez iştihad ettiği zaman e peki iştihad her alanda ispat ediyor mu İbn-i Teymi Rahimullah? Hayır. Evet. Sadece mesela maksus, maksus meselelerde dakik meselelerde ha, burada iştihadı ispat ediyor yani ihtiada itibar edilmesini dolayısıyla burada elbette bu sözü de bu şekilde anlaman gerekiyor. La yukafiru ve le yefsık iztada fehhta ve hada meşhurun 'inda ennas fi'l mesaili bu ameli meselelerde meşhurdur yani fıkhi meselelerde. Fıkhi meselede bir alim bir ihtiad etmiş, hata etmiş. Hemen tekfir mi ediliyor. Yok öyle binlerce, bin binlerce mesele var böyle. Ulemanın yani hata etmedi, hata etmedi, isavet etmedi. bundan nöte tekfir edilmiyor. Ve emma, ve emma meselü al ama işte itikat meselenin gelince, fe kathirun minel nas, keffarul mukhti'in fiha, ve haza al-qavlu la yu'arrufu an-i sahabati ve tabi'in ve la yu'arrufu an ahadim min ametil muslimin, ve innama huwa fil asli min bid'a. Ha yani aqaid yani, şimdi Ahkam mesele, yani ameli meselelerde evet yani insan iştihad eder, hata eder. E pek hele o iştihadı yani zahir bir mesele değilse o zaman da öyle mi? Mesela adam beş vakit namazı yani Kur'an'da beş vakit geçmiyor. Kur'an'da üç vakit geçiyor, iki vakit geçiyor, iştihad etmiş. Sonra da o neticeye varmış. Şimdi mazur mu? Hayır. Ameli bir mesele ameli ama orada da demeyeceksin hayır bu yani ameli bir mesele yani fakir bir mesele yani haram helallerden ahkam meselelerden yani iştihad etmiş hata etmiş demeyeceksin ne diyeceksin bu Allah'ın kelamını inkardır bu kafir olur yani böyle bir kişi e tamam yani orada onu işletiyorsun o zaman niye ailesine usulü meselelerde işletmiyorsun yani akayit meselelerini akayit meselelerde de zahir olan meseleleri var hafi olan meseleleri var Nasıl ki orada ölçüyü getirdin. Bir şeyin zahir ve hafi olması ölçüsünü getirdin. Akaid meselelerine de zahir ve hafi olanlar var. Tamam. tamam. E hafi ise tamam hafi ise o akaid bakısında kim mesela. Hafi meselelerden ise kim mesele isim ve sifat bakısındadır? Hafidir. Lütfen. O zaman ne? O zaman orada yani maniler işletme mecburiyetindesin. İşte mesela cehalet gibi, tevil gibi, hata gibi işletme mecburiyetindesin. İşletmezsen insan, işte o zaman iştenediyor. Bu, bu bir kavram. Bu bir kavram. Bu bir kavram. Bu bir kavram. Bu bir kavram. Bu bir وقال الحافظ ابن حجر رحم الله في الفتح ne demiş بعد حديث امرتن اقاتل الناس قال ويخذوا من, من الحديث bu حديثten fayda olarak ne alınır تركوا تكفيري اهل البدع المقررين بالتوحيد الملتزمين للشراع التوحيد ikrar ediyor şeriatı islam ahkamına iltizam gösteriyor ama bununla beraber yani hafi olan, iştihad açık olan meselelerde hata etmiş ve bidat bir görüş edinmiş. Bunların tekfiri de durulur. Tabi tekfiri durulu ne manada? Biz bunu asla tekfir etmeyiz manasında mı? Hüce dikâmesi gerekli. Yani onun şüphesini izâle etmek lazım. Yani ta'rif. Aynen. Tamam burada bırakalım zaten bundan gelecek geleceklerse okup bitiriz inşallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Eşhedü en la illa ente. Otomobil